Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi el moeîn Daha önce 5. ayetten itibaren Allahu Teala daha da öncesine gidecek olursak Cenab-ı Allah yüce ulvi mahlukattan, kademe kademe aşağıya doğru bize vermiş olduğu nimet ve ihsanları dile getirmektedir. Hatırlayacağınız üzere ikinci ayet-i kerimede melekleri indirdiğinden söz etti. Ondan sonra üç ve dördüncü ayet-i kerimede göklerin ve yerin hak ile yaratıldığından, ve insanın da bir nutfeden yaratıldığından bahsetti. Bundan sonra ise Cenab-ı Allah bizim kendileriyle çok daha yakın alakamız bulunan varlıklar olan davarlardan söz etti. Bir kısmına biniyoruz bir kısmının etlerinden yiyoruz hatta her tarafından işte yararlanabiliyoruz. Onların meraya giderken ve gelirken gelişlerindeki güzelliklerden bir de manevi zevk alıyoruz. Cenab-ı Allah öyle bir e, güzellik ve nimetler ihsan etmiş bulunuyor. Bugün den itibaren yani şimdiden itibaren göreceğiniz ayetin surenin devamında da Cenab-ı Allah 8. ayet-i kerimede davarlardan farklı bir şekilde kendilerinden yararlandığımız bir takım hayvanları evcil hayvanları söz konusu ediyor. Vel hayle vel bigale vel hamira literkebuhe ve zile bir de Cenab-ı Allah, hayl at, atlar, vel biğal katırlar, vel hamir eşekler. Bunları da yarattı. Niçin yarattı? Hem onlara bilmeniz hem de sizin için süs ve güzellik olmaları için yarattı. <gülüyor> Zannederim herkesin gözünde böyledir. Benim görebildiğim kadarıyla insandan sonra sanki vücut ölçüleri en güzel, en mütenasip canlı attır. Çok güzel bir hayvan. Gerçekten ölçüleri o kadar diğer hayvanlara göre o kadar orantılı o kadar muhtedil bir vücudu var ki ...bambaşka bir güzelliği var. Bir açıklamaya göre hayl... ...böbürlenmekten geliyor. Hatta da... ...özellikle böyle belli bir yürüyüş tarzında... ...bayağı bir büyüklenme psikolojisi seziyorsunuz. Böyle kibirli kibirli yürüyor gibi geliyor. Kibirden bire kadar varmıyor çoğunlukla bu gibi. Yani bir böyle bir zelil yürüyüşü yok. Eşek gibi. Böyle zilletle yürümüyor. Katır gibi ne için yürüdüğü belirsiz de değil. Ama böyle bir kendisine güvenen bir varlık gibi yürüdüğünü rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Onun için Cenab-ı Allah bunlar arasında... İnsan nazarında en önemli olan, hayvan olan atları söz etmiş. Ve atlar daima insan hizmetinde bulunan hayvanların develerle birlikte ekonomik yani maddi bakımdan da en değerlileridir. En değerlileridir. Katırlar da güçleri itibariyle gerçekten iyi iş gören, iyi yük taşıyan adeta deve olmayan yerde devenin yerine iş görebilen güçlü hayvanlar. Eşekler de aynı şekilde özellikle yük taşımak noktasında efendim katırlar kadar olmasa bile onlar da sıkıntılara ifade yerinde ise cefaya tahammül noktasında Önemli hayvanlar ve Cenab-ı Allah bunları iki şey için yarattığından, iki hikmetle yarattığından söz ediyor. <gülüyor> hem onlara binmeniz için hem de sizin için bir süs ve bir güzellik olmaları için yarattı. <gülüyor> <gülüyor> ve sizin bilmediğiniz daha nice şeyleri yaratır Allah. Yarattıklarımız bunlardan ibaret değildir diyor yani. Yarattıklarım yalnız bunlar değil. Bunlar sizinle çok hem hal oldukları için, sizin bunlarla alakanız, ifadeleri ise beraberliğiniz, mesainiz çok olduğu için, onlardan yararlanmanız fazla olduğu için bunların özü başı diyor. Demektir. Sizin bilmediğiniz neler neler yarattı. Mesela Kur'an-ı Kerim nazil olduğu zaman belki bu ayetin ilk muhatapları mesela belki de zürafa, belki de lama mesela denilen bir hayvanın varlığından haberdar değillerdi. İşte onun için Cenab-ı Allah bir de yaratma kudretinin nihayetsiz olduğuna dikkat çekmek için bunu ifade ediyor. Biz insanlar İstediğimiz kadar farklı şeyler üretelim, bir noktadan itibaren benden bu kadar deriz, daha fazlasını yapamayız deriz. Modeller çizeriz, bilmem ne yaparız falan filan, Tasarımlar yaparız, farklı farklı. Projeler çizeriz farklı farklı ama nihayet bir yer gelir, biteriz. Cenab-ı Allah hem varlık türleri sınırsız, hem o türlerin kendi aralarındaki ayrıntıları sınırsız. Burada bu kadar insanız değil mi? Her gün bir bu kadarın bilmem kaç katı kadar da insan görürüz her birimiz. Hepimizin eli, ayağı, yüzü, kulağı, gözü var. Fakat iki kişi birbirine benzemiyor. Aynı yumurta ikizlerine bile dikkatle baktığımız zaman veya karakterlerini de tahlil ettiğiniz zaman hele iş oraya girerse Aradaki farklar büyür de büyür. Biz, kendi ailemizden bahsediyorum, yedi kardeşiz. Her birimiz ayrı bir alem. Neredeyse tek ortak özelliğimiz, elbette çok ortak özelliğimiz var. Aynı anne babanın evlatları olmaktan başka bir şey değil sanki. Karakterlenemiyoruz kuyuların, sularımız, ilgi alanlarımız, şeylerimiz o kadar farklı ki. Fiziksel yapımızda benzerlikler arz ediyor fakat inanın farklılıklarımız benzerliklerimizden çok daha fazla. Her ailede bu böyledir. Yalnız bize has değil. Ya aynı baba anne babanın çocukları, aynı terbiye ile yetişmişler, aynı şekilde büyütülmüşler, aynı anne baba büyütmüş, aynı ortamın insanları yok. Biri ötekine benzemiyor. Bu Cenab-ı Allah'ın <gülüyor> halikiyetinin, kudretinin sınır tanımadığının göstergelerinden birisidir. Onun için efendim ya işte bu varlıklar tekamülle meydana geldi. Ha, ha, öyle. Tekamül bu kadar çeşitlilik ve farklılık için Dünyaya değil kainata biçilen ömür yetmez. Bu kadar işin tekamülle ortaya çıkabilmesi için. Yani tekamül tezi, kendi kendine varlıkların meydana gelip gelişmeleri tezi, kendi kendisini yalanlayan bir tezdir. Evvela kainata bir ömür biçiliyor, şu kadar milyon yıl mesela. Ondan sonra dünyaya bir ömür biçiliyor, ondan daha az. Belki onun yarısı, belki dörtte biri, belki de daha az. Ondan sonra yeryüzünde canlıların görülmeye başladığı dönemden bahsediliyor. O daha da az. Canlıların görüldüğü zamanı biz en uzun verilen zamanı kabul edelim. En uzun zamanı alsak bile. Ve nasıl geldiğini zaten izah edemiyorlar. İlk hücre bir şekilde canlandı. Nedir bu şekil? Niye ilk hücre bir şekilde canlansın ve tekabül etsin? Cenab-ı Allah her bir varlığı ayrı ayrı ve bir defada oğul demekle olu verecek şekilde yaratıyor, yaratmaktadır. Onun için وَيَخْلُقُ مَا لَا buyruğu bu manada oldukça ehemmiyetlidir. Yani batının batıl yaratmayla alakalı batıl bütün tezlerini reddediyor. Eğer tekamül doğru bir şey olsaydı biz her bir hayvanın bir aşama sonra ne şekilde tekamül edeceğini... ...hesap edebilmemiz lazımdı. Niçin? Çünkü gök cisimlerini mesela izliyoruz. Diyoruz ki... ...bilim adamları... ...inceliyorlar, bakıyorlar ki mesela... ...diyelim ki güneşin etrafındaki gezegenler... ...dokuzuncu gezegen daha bulunmadan önce bile... ...efendime söyleyeyim dokuzuncu gezegen var ve şu yerde olmalıdır diyorlar. Niçin? Çünkü gezegenler arasındaki ilişki onun orada olmasını gerektiriyor. Madem insanoğlu da tekamülle meydana geldi ve bütün varlıklar, canlı varlıklar da, bizler şu andan itibaren ortaya çıkacak olan tekamül halkalarını da tek tek hesap edebilmeliyiz. Yok öyle bir şey. Sonra tekamülde tek düzelik vardır. Oysa bakıyoruz... Dört ayaklı hayvanlar, kiminin boynu uzun, kiminin boynu kısa, kiminin kafası büyük, kimisin eğri, kimisi şöyle, kimisi böyle. Ya bunlar tekamül Yok ablam öyle bir şey. Aa, aa efendim, zürafa ama hep sürekli olarak ee, yüksek ağaçlardan, meyveler yemek için dallardan, yemek için boynu uzadı. E faraza eşek dese ki ben zürafa gibi yukarılardan yiyeceğim, zamanla boynu uzar mı acaba? Yok öyle bir şey. Demek ki mesela boynu uzatma meselesi değil. E devenin boynu niye böyle ayrı oldu? Onun izahı ne acaba? Ve buna benzer. O kısacası bunlar batının yaratma ile alakalı her konuda olduğu gibi vahye ters düşen, vahiy ile bağdaşmayan her bir iddiası çarpıktır ve bilimsel değildir kesinlikle. İşte bu açıklamalardan sonra Asıl can alıcı konuya geliniyor. 9. <gülüyor> ayet-i kerime. Ve alellahi kasdu's sabil ve Doğru yolu göstermek Allah'ın işidir. Allah'a ait. <gülüyor> Doğru yol diye izlenenlerin bir kısmı ise Doğru yoldan uzaklaşmıştır, yan çizmiştir. İnsanların izledikleri yolların bir kısmı veya büyük bir bölümü daha doğrusu nedir? Hak yoldan sapmış ve uzaklaşmıştır. Yani Cenab-ı Allah şunu anlatıyor bu ayet-i kerime ile aynı zamanda. anlattıkların bir kısmı bizim anlayabildiklerimiz ve açıklayabileceklerimiz. Kainatın ve mahlukatın yaratılması ile ilgili olarak doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Bu bir. Yani kainat ve varlık nasıl ve nice yaratılmıştır, ne maksatla yaratılmıştır. Bu hususta doğru bilgileri vermek Allah'a aittir, Allah'tan öğrenilir bunlar. Aynı şekilde müminin gerek... Bireysel yaşayışında, gerekse de kainata bakışında doğru yolu bulması Allah tarafından bu yolun ona öğretilmesine bağlıdır. Yani biz kainat hakkında düşünüyoruz, hüküm vereceğiz. Kainat kendi kendine mi var oldu? Kainat mahluk mudur? Haşa halik mudur? kendi kendisini mi yaratandır gibi tesadüfen mi oldu gibi bir yol problemler bütün bu ve benzeri meselelerle alakalı kainat gelişi güzel mi oluşmuştur hala kainatın parçaları birbirleriyle münasebetleri gelişi güzel midir gibi kainatla alakalı varlık alemi ile alakalı evrenle alakalı hatırımıza her ne gelirse bunlarla alakalı doğru kanatları ve bu kainatla nasıl ilişki kurulacağını göstermek, bunun doğru yolunu tespit etmek Allah'a aittir. Dolayısıyla insanın fert ve toplum olarak itikadi, ibadeti, ibadet ile alakalı, ibadi ahlaki, siyasi, askeri, devlet, Devletler arası yöneten, yönetilen, hatırımıza gelen ve gelmeyen bütün alanlar ile ilişkilerini tanzim edip düzenlemek şanı yüce Allah'a aittir. Bunlarla alakalı doğru yolu tespit etmek onun işidir. Kast, Türkçe'de hepimizin kullandığı iktisat kelimesinin bastarıdır. Kast doğru demek, mu'tedil demek, yeteri kadar kullanmak demek. Bir şeyin yeteri kadar olması demek. Peygamber Efendimiz <gülüyor> ma'ale men iqtasad" buyurmuştur. İktisat yapan fakir düşmez. Yani yerli yerinde harcayan, gerektiği kadar harcayan, israf etmeyen, cimrilik de yapmayan, şeydir. İmam Gazali'nin bir kitabının adı nedir? Ayy. el İktisat" fil-i'tikad. İtikatta iktisat. Yani aşırılıklardan aşırılıklardan itikatta uzak durmak. Çünkü Aşırılığa giden dinler de var. Yahudilerle, Hristiyanlar gibi. Aşırılığa giden fırkalar da var. Mu'tezile, şia ve benzerleri gibi. İktisat bunların iki ucun ortasıdır. Vasat demek yani. Mu'tedil, dengeli, üstün manasına. İşte bu dengeli, mu'tedil, doğru bir de kastetmek kökünden de geliyor. Maksada ulaştıran yol mu göstermek Allah'a ait. Bütün bu ilişkilerde saydığımız bütün bu tür ilişkilerde insana doğru yolu göstermek ancak Allah'ın işidir. Onun için alellah diye cümlenin haberi yani Türkçedeki isim cümlesinin yüklemi ...başa getirilmiştir. Normalde haber sonraya gelir. Arap cümle kuruluşunda. Alallah... ...bu cümlenin kurala uygun... ...kurallı şekli... ...qasr-u sebil alallah'dır. Ama vurgu yapılarak... ...yalnız Allah'a aittir. Yalnız Allah bunu yapar. Anlamını kazandırmak için... ...vermek için bu şekilde... ...cümle yapılmıştır yüklem ile özne yer değiştirmiştir. İyâke ne'budu ve iyâke nesta'in gibi. Kuruluşa göre ne'buduke ve nesta'inuke olması lazım. Sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz. Ama iyakeyi başa aldığımız zaman kafyeri de iyâke'yi başa aldığımız zaman ayrı zamir olur o. Yalnız manası gelir. Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım edeyiz. Burada da böyle. Doğru yolu göstermek ancak Allah'ın işidir. Başkası bu işi yapamaz, istediği kadar iddia etse bile. Öyle. Bütün beşeri ideolojiler, komünizmden demokrasisine, krallığından efendime söyleyen monarjisine veya oligarjisine kadar. Hepsi en doğru yol biziz. En batıl yol hepinizsiniz. Hepiniz batılsınız. Tek ortak tarafınız o. Birbirinizle istediğiniz kadar ihtilaf edin. Birbiriniz hakkında söyledikleriniz maalesef doğrudur. Fakat hepinizi kapsayan bir doğru var. Hepiniz batılsınız. Onun için, çünkü doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Bu yoldan Hepsi diğer yollar satmaktadır. Sebil kelimesi aynı zamanda müennes zamir alabilir. Dolayısıyla ve minha cairi şöyle de anlamak mümkündür. Bazı kimseler bu yoldan, bu doğru yoldan sapıp uzaklaşır. Yani birçok kimse de bu yoldan sapıp uzaklaşır anlamı da mümkündür. O'u ki gökten su Bu sefer sema ile yer arasındaki ve insanlar için hayat unsuru, bütün canlılar için en önemli hayat unsuru olan sudan bahsediyor ayet-i kerime. Böylelikle yer ile gök arasındaki ilişki ve irtibat alaka gündem ediliyor. <Sessizlik> ha? Ha, velevşâ'e lehedâkum ecmaîn. Bazıları da sapıyor ya, Allah dilese, hepinizi hidayete erdirirdi. Demek ki Cenab-ı Allah'ın insanlara bir dayatması yok. Hidayet bulmak da bizim isteğimizle, dalalette bulunmak, dalalet yolunu tercih etmek de insanın isteği ve tercihiyle olur. Allah kimseye ...hidayeti dayatmıyorsa... ...hidayeti dayatmıyorsa... ...mantıka ne olur? Dalaleti hayda hayda dayatmaz. Allah. Çünkü dayatacak olsaydı hidayeti dayatırdı. Hem insanlara benim kullarım olun doğru yolda yürüyün diyecek... ...hem de onlara saptırmayı dayatacak bu bir çelişki olur. Ama Allah hidayeti dahil dayatmadığına göre... ...sapıklığı asla dayatmaz. Bu... İnsanlar istemese, Allah istemese de insanlar istediklerini yapar manasına da değildir. Allah mülkünde istemediği takdirde kimse ona isyan da edemez, itaat da edemez. Ama Allah kendi iradesiyle kullarına tercih hakkı vermiştir ve kullarının tercihlerine yapmıştır ifade ise itibar etmiştir. Bizi tercihlerimizle değerlendirmeyi esas al. Eğer bizi imtihan etmeden kendi ilmine nasıl hareket edeceğimizi bildiğine göre değerlendirecek ve ona göre mükafat ve ceza verecek olsaydı imtihan sırrı gerçekleşmezdi. Ve insanların Cenab-ı Allah neye dayanarak bizi azaplandırıyor, onları mükafatlandırıyor demek gibi bir soru sorma imkanları belki olurdu. Böyle bir imkan, imtihana geldikten sonra mevzu bahis olmayacaktır. İşte bundan sonra 10. ayet-i kerime, diyor. Gökten bir su indiren odur. Su ile alakalı bilimsel açıklamalar gerçekten insanı hayret verecek özelliktedir. En basiti hepinizin bildiği hidrojen ve oksijen bir yakıcı öbürü yanıcı iki tane yakıcı bir yanıcı yakıcı iki gaz gaz bir araya geliyor bizi ne akıyor ne yandırıyor bizim için hayat oluyor bitkiler için ve diğer canlılar için aynı şekilde ve yeryüzünde hatta kainatta suyu oluşturacak suyun özel olarak yaratılması dışında hiçbir e, mekanizma yok. Yani kainat bünyesinde bile, kainatın bünyesinde bile su yapan, su üreten bir şey yok. Mesela petrol diyoruz ki, işte şu kadar yıl önce, milyonlarca yıl önce bilmem buzul dağların, buzul döneminden bilmem neden vesaireden önce sonra neyse, vahşi hayvanlar bilmem neler, dinozorlar vesaireler öldüler, gittiler, soyları bitti, tükendi, e ne oldu? Kemikleri fosilleşti, ondan sonra petrol oldu. Ağaçlar aynı şekilde, dev ağaçlar varmış, ormanlar varmış falan. Tamam, petrolü böyle izah ettik. Suyun bu şekilde meydana gelmesi için bir kaynak, ne gökyüzünde var, ne semada var, ne yerde. Onun için Cenab-ı Allah onu biz indirdik diyor. Tıpkı Kur'an için kullandığı tabir gibi. Kur'an'ı da indirdik diyor. Suyu da indirdik. Su ile alakalı onun için, yani özellikle bu su bilimi nedir, hidroloji midir? Onunla alakalı eserler, yazılar, kitaplar veya internette artık bu gibi şeyler çok kolay Su diye girin, bir okuyun bakalım. Oradaki bilgiler bir mümin için hayret verici değil. Çünkü biz Allahü Teala'nın her şeye kadir olduğuna inanıyoruz. Ama gerçekten değişik ve farklı bilgiler. Onun için Cenab-ı Allah enzele mine's-sema'ime. Suyun her şeyi hayret verici. Hayret verici. Hep yukarıdan aşağıya akan su... Bitkilerde aşağıdan yukarıya çıkar. Bu budur. Bu da suyun ve o bitkinin ayrı bir özelliğidir. Cenabı Allah'ın kudretini ayrı bir göstergedir. Yani Allah suyu hep sürekli olarak yukarıdan aşağıya akıtmakla akıtmak zorunda değildir. Dilerse böyle de akıtır, böyle de çıkartır. Necib Fazıl'ın dediği gibi Rabbim isterse sular. Büklüm büklüm burulur. Bu budur. Gele celaluhu. Ondan sonra Lekum fîhe min huşarab O suyun bir kısmından sizin için içecek vardır. Bir kısmını içiyorsunuz. Ve min huşe carun Ondan da bitkiler yetiştirme, yeşermekte çıkmakta ve davarlarınızı da o bitkilerle otlatmaktasınız. Öyle büyük bir nimet. Su hayat. Ve cealnâ minel mâhi kulle şeyin hay. Her bir canlıyı biz sudan yarattık. Canlılar sudan yaratıldığı gibi hayatlarının devamı da suyla olur. Susuz? Olmaz. Devam ediyor. Yumbitü lekum o su ile sizin için bir de ekini yerleştiriyor, yetiştiriyor. Hayvanlarınızı da otlatıyorsunuz. Ekin de o su sayesinde yeşeriyor. Ve zeytun, zeytin, zeytin, ve nahil, hurma ağaçları, ve a'nap, üzüm bağları, üzümler, ve min küllü semerat. Kısacası bütün mahsullerden, bütün meyvelerden, o su ile yetişiyor her şey. İnne fi zalika le Şüphesiz bunda tefekkür eden bir topluluk için ayetler var. Bir ayet vardır. Tefekkür düşünmenin başlangıcıdır. Düşünmeye başlayacaksınız. Peki ne olacak sonra? Başka neler var? Ve sehkharalekumulleylevenneher Sizin faydanız için Allah geceyi ve gündüzü emri altına aldı. Geceyi ve gündüzü bu şekliyle emriyle hareket ettirmesi sizin faydanızadır. Gece ve gündüzün şu andaki halinden başka türlü olması ihtimali üzerinde ilim adamları da neler olacağını söylemişlerdi. Güneş bize daha yakın olsaydı ne olurdu? Daha uzak olsaydı ne olurdu? Ay daha yakın olsaydı ne olurdu? Uzak olsaydı ne olurdu? Yeryüzünün ekseni 23 küsur derece eğik olmasaydı biraz düz olsaydı ne olurdu? Dünya hareketlerinin Şekli başka türlü olsaydı ne olurdu gibi. Bu alanda da söylenen şu, faraza. Şu andakinden gece 6 saat, 10 saat daha uzun olsa veya faraza gece 24 saat, gündüz 24 saat olsa. Yani dünya kendi etrafındaki eksenindeki dönüşünü 24 saatte değil de. 45 saatte bitirmiş olsaydı geceleri hararet olabildiği kadar aşağıya düştükçe düşer düşer düşer mesela şimdi diyelim ki kışın İstanbul'da tespit edilen en düşük kış sıcaklığı kışın tespit edilen en düşük sıcaklık diyelim ki -5. Eğer böyle olsaydı -50'ye inerdi. 65'e inerdi. Daha fazlası da inerdi. Ne ne oldu o zaman? Hayat olmazdı. İstediğin kadar doğal gazı cayır cayır yakın. Fayda etmezdi. Yarı yarıya kısa, kısa olsaydı, daha hızlı dönseydi, daha hızlı dönseydi, yine aynı şekilde dengeler bozulurdu, yeryüzünde insanlar bu kadar hızla dönen e, yer üzerinde istikrar bulamazlardı, yer çekimi farklı oldu vesaire. Şimdiki medeniyet... Hiçbir şekilde bu şey böyle olamazdı. Teknik hiçbir zaman bu şekilde olmazdı. Ve buna benzer türlü türlü şeyler. Ama dikkat edin. Her bir şey kararında. Olması gereken şekil ve ölçüde. Ay, güneş, yer. Gece ve gündüz. Hepsi mükemmel bir denge ve mükemmel bir... Zaman dilimi ve süreç içerisinde hareket ediyoruz. Başka türlü olsaydı kesinlikle bu nizam olmazdı. Bu kainata bu hak, bu hakiki ve hassas duyarlı muazzam düzen elbette ki her şeyi bilen her şeye muktedir. Bütün esma-i hüsnası ile nitelenen ve tavsif edilen Cenab-ı Allah'ın yapabileceği bir iş. Kainat üzerinde tefekkür gerçekten insanın imanını gerçekten güçlendirir. Bunun da bir maksadı var ayet-i kerimede ileride gelecek. Ondan sonra ve şems ve'l bahsettik kısaca ve'n Yıldızlar da onun emriyle musaffar kılınmıştır. Tüm bunlar bize astronomi denilen ilimden her birimizin hiç olmasa bu ayet-i kerimelerin işaretlerini kavrayabilecek kadar bir bilgi sahibi olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Niçin? Çünkü inne fi zalika le ayatin li kavmin Muhakkak bütün bunlarda akıllarını kullanan bir kavim için, bir toplum için ayetler vardır. Allah'ın varlığının ve birliğinin güçlü tartışılmaz delilleri vardır. <gülüyor> ve başka وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ fil الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ Ve Renkleri türlü türlü yerde sizin için yarattıklarında da ayetler vardır. Türlü renkler. Müthiş bir galeri bu yeryüzü. Her nereye giderseniz ya dünyanın en güzel yeri galiba budur diyorsunuz. Gerçekten böyle. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Hiç fark etmez. İster dünyanın kuzeyinde olsun, ister güneyinde olsun, doğusunda olsun, batısında olsun, tam ortasında olsun, hiç fark etmiyor. İnanın dünyanın her bir köşesinde apayrı bir güzellik var. Hatta güzellikler. Hatta güzellikler. Ayrım işte bizim cennet vatanımız, doğru cennet vatanımız, cennet dünyamız kardeşim. Dünyamız. Bu, bu şey değil. Yani zannediyor böyle dediğimiz zaman adeta... Dünyanın başka yerleri güzel değilmiş gibi insanın zihninde bir imaj uyanıyor. Fakat öyle değil. Hepimiz az çok birçok yerleri gezdik. Ben nereye gittimse dünyada çirkin bir yer görmedim. Her yer güzel. Her yerde apayrı güzellik var. Maddi güzellikten en mahrum olan yer olan Mekke'dir. Orada da manevi güzellik var. Başka bir güzellik var. Onun için Cenab-ı Allah bu dünyayı çok güzel yaratmıştır. Allah'ı sevmenin yolu Allah'ın nimetlerini sevmekten geçer. Allah'ın nimetlerinin farkında olmayan, o nimetlerin değerini bilmeyen, o nimetlerin güzelliklerini keşfetmeyen, o nimetlerdeki harikul adelikleri kavramayan Allah'ı da Kudretini de Allah'ın kudretini de kolay kolay idrak edemez. Allah'ı sevmek için de önünde bir bahane bulamaz. Allah bize niçin bunca nimetleri hatırlatıyor? O nimetleri dolayısıyla onu sevelim diye. Bunun için hatırlatıyor. Koca bir sure. Nimetler suresi dedik. Bir adı da değil mi? Suretun Ni'am. Gerçekten nimetler bu, bu surede sayıldıkça sayılıyor. Ondan sonra da ve in tauddu Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz diyor. Ondan sonra inne fi zalika la ayeten liqaumiy bunda ibret alan, sonuca ulaşan düşünmesiyle Sonuca, neticeye varan, tezekkür eden, öyüt alan, ibret alan bir kavme ait bir kavmin çıkaracağı, anlayacağı bir ayet, bir alamet, bir belge vardır. Şimdi, üç tane ayeti kerime. Yani on birinci ayet, لِقَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ diye bitti. On ikinci ayet, لِقَوْمِنْ yaqilun diye bitti. 13. ayet, li kavmi diye bitti. Yani tefekkür eden topluluk, aklını kullanan bir topluluk, akleden bir topluluk ve ibret alan bir topluluk. Demek ki işin başı düşünmek, ikinci aşaması o düşünme neticesinde akli bir takım kavrayışları gerçekleştirmek, Üçüncü olarak da bu düşünme ve taakkul neticesinde, tefekkür ve taakkul neticesinde tezekkür mertebesine ulaşmak. Yani Ali İmran suresinin sonunu hatırlayacak olursak, <Sessizlik> Subhane Rabbena ma halakte hâzâ diye diyebilecek noktaya gelmek. İşte tezekkür odur, tezekkür odur, hatırlıyor. Öğüt ve ibret alıyor. Rabbim sen her türlü eksiklikten münezzehsin. Sen bunu boşuna yaratmadın. Bu derken en küçük bir şey dahi kasırıyor. Yani. Hiçbir şeyi sen boşuna yaratmadın diye noktaya varmak. Peki arkası geliyor. Burada bitmiyor hatırlatılan nimetler. <Sessizlik> Kendisinden kap taze et yemeniz için sizin faydanıza olmak üzere denizi müsakhar kılat da odur. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ Üstelik o denizden takınacağınız güzel süs eşyaları da çıkartırsınız. İnci, neredeyse mermer kadar sert değil mi? Yumuşacık suyun dibinde bitiyor, yetişiyor. Yumuşacık bir hayvanın özel sedef dediğimiz özel midyelerin içerisinde oluveriyor. Mercan, aslı mercan dediğimiz bir bitkidir. Havayla teması bilmem nesive vesairesi neticesinde mücevherat oluyor. Bu budur. Ve başka denizin faydalarına bakın. Ve tara al folkefihi mawa'hi ve mawa'hi Gemilerin orada denizi yararak gittiklerini görür. Bu lafızları okuyorsunuz adeta denizde yolculuk eden bir gemi tasavvur edebiliyorsunuz. Ayet-i Kerime o kadar canlandırıcı anlatıyor. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ fadlihi, Bir de onun lütfundan arayasınız. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ve belki şükredersiniz. Bu da tezekkürden sonraki ibret aldın ya. Ay ne kadar güzel. Ondan sonra... Ya Nimetlerine şükür edeceksiniz. Kendinizi gönülden bu kadar nimetleri hatırlayarak artık öyle bir noktaya geldiniz ki artık bundan fazlası olmaz. Yarabı Sana şükürler olsun. Çünkü denizin o kadar çok faydaları var ki deniz ticareti, deniz yolları bilmem ne bugün dünyada başlı başına bir servet, bir gelir kaynağı, bir sektör, şu kadar milyonlarca insanın kazandıkları şey. E burada dikkat çekici ne var biliyor musunuz? Bu ayeti kerimeler nazil olduğu zaman ilk muhatapları arasında ömründe denizin ne olduğunu görmemiş olanlar da çoktu. Denizin ne olduğunu görmemiş olanlar çok. Peygamber Efendimiz de Büyük bir ihtimalle görmemişti. Hocam biliyor var mı Siret'in de öyle bir denizi gördüğüne dair bir emare? Yok. Görmemişti. Halbuki Kızıldeniz Mekke'den 90, 90 kilometre mesafede. Peygamber Efendimiz'in oraya kadar gittiğine dair fazla bir bilgimiz şahsen yok. Ama Habeşistan'ı biliyor, şeyi biliyor, o ayrı bir konu. Böyle bir ortamda çöl insanına hitap eden bir kitapta bu kadar etraflı ve tek ayet değil birçok ayet benzeri ifadeler kullanıyor denizle ilgili olarak bahsediliyor. İşte bu ayetlerin ilhamıyla bu ayetlerin nüzulünden yaklaşık 50-60 sene sonra İslam devletinin donanması Akdeniz'de Binlerce yıldan beri orada bulunan Roma'nın donanmasıyla boy ölçüşmeye başladı. Kur'an-ı Kerim medeniyeti böyle tetiklemiştir. Verdiği bu ayetlerin verdiği ilhamdır. Peygamber Aleyhisselam bu ilham ışığında ümmete hep hedef göstermiştir. Ey Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmete gösterdiği hedefler pratik ve büyük hedefler, nokta hedefler. Bir, Medain'i fethedeceksiniz diyor. Edildi. İki, Konstantiniyye'yi fethedeceksiniz diyor. Edildi. Üç, Roma'yı fethedeceksiniz diyor. Edilecektir Allah'ın izniyle. Bunlar hedef. Ve diyor ki, ...benim ümmetimden bir topluluk... ...Ummu Haram'a... radıyallahu anh'a... ...Pegamber halası... ...Ummu Haram'a söylüyor... ...evinde yatıyor uyanıyor... ...güler yüzle... ...Ya Rasulallah, ...gülmen çoğalsın diyor... ...niye gülüyorsun diyor... ...ümmetimden bir grubun diyor... ...tıpkı tahtları üzerinde krallar gibi... Şu denizde yolculuk yaptıklarını gördün diyor. Gazaya gidiyorlar. Ya Resulallah, dua et Rabbim beni onlardan eylesin diyor. Sen onlardansın diyor. Gerçekten Muaviye zamanında Kıbrıs fethine gidildiği zaman Umharan radıyallahu anh Kıbrıs'a ayak basar basmaz katırı tökezliyor yere düşüyor, boynu kırılarak şehit oluyor. Onda hala Kıbrıs'ta bulunan ziyaret edilen Hala Sultan Camii unutulmadır. O madunadır. Kur'an bu şekilde, Peygamber Aleyhisselam bu şekilde ümmeti diritti ifadesinde ise canlandırdı. Ruh üfledi. Onun için Orta Çağ'da İslam ülkelerinin donanma güçleri daha efendim söyleyeyim Vasco da Gamasından, Şusundan, Magellan'dan vesairesinden çok önce Ümit Burnu'nu da dolaşmışlardı. Hindistan'a da gitmişlerdi. Onlara rehberlik edenler de bizzat Müslüman gemicilerdi. Ve bu bilinen tarihen bilinen bir husustur. Hatta Vasco da Gama olsun Magellan olsun. Kral Ferdinand ile Kraliçe Elizabethi Isabella'yı pardon şey için biz bunları Müslümanların kitaplarında okuduk. Onlar yalan söylemezler diyerek gemi yapmalarına, kendilerine donanma hazırlamalarına ikna edebilmişlerdi. Ha biz geçmişimizle övünelim diye bunları söylemiyoruz. Neden bir yerden itibaren bu ümmet durakladı? Bunu soruyoruz. Ümmet aslında ilerlemeyi ifade edindeyse her nesil bayrak koşunun bir etabını temsil ediyorsa ilerlemenin olması için mutlaka bir sonraki neslin bir önceki nesilden bayrağı aldığı yerden daha ileriye taşıması lazım. Fakat bir noktadan itibaren gelindi bu alanda duruldu. Bu alanda duruldu. Bu alanda duruldu ve ümmet bugün gördüğümüz bu hale geldi. Bu hal kesinlikle Kur'an'ın veya bu dinin bir kusuru etkisi değildir. Bu hal ...bu ümmetin dinine karşı kusurun neticesidir. Çünkü... ...bunun en açık ispatı şu... ...bu ümmet... ...Kur'an'ına gereği gibi kulak verdiği zaman... ...vay be deyip kalma... ...ayetleri okumakla kalmadılar. Vay be Allah nelere kadirmiş falan. Orada kalmadılar. Orada kalmadılar. Allah bize denizden bahsediyor... Denizleri yara yara giden gemilerden bahsediyor. Demek ki biz denizleri yara yara gemiler yapabiliriz. Nuh Aleyhisselam tek başına gemi yaptı. Hadi o peygamberdi. Biz de bu kadar ümmetiz yahu. Budur. İngiltere'nin denizcilikleri, denizciliği olmasın, filoları olmasın İngiltere çoktan iflas etmiş. Yunanistan'ın deniz ticaret gücü vesairesi falan olmasaydı şu birkaç sene değil 30 sene öncesinden iflas eder bir ülke olacaktı. Ehemmiyeti büyük yani. Ve Cenab-ı Allah bizleri yönlendirdiği halde biz bir noktadan itibaren dedik ki arkadaş bundan daha ileriye gidilmez. Kim demiş ya? Kim demiş? Dolayısıyla bu tabi apayrı bir konudur. Ümmetin tarihini incemlemesiyle alakalıdır ama şunu da bilelim ki hiçbir şekilde hayatı bir yerde durdurmak İslam'ın istediği ve teklif ettiği bir şey değildir. Hayat sürekli ileriye doğru gidiyor, ümmetin de bu hayatın gerisinde kalmaması gerekirdi diye düşünüyoruz. Şükretmek de bir yerde budur. Allah'ın nimetlerinden ne kadar çok istifade edersen o kadar çok şükretmen gerekir. Ne kadar çok fark edersen o kadar çok şükretmen gerekir. Demek ki şükretmek yerinde saymamayı da gerektiriyor aynı zamanda. Cenab-ı Allah bu kadar zamandır yerinde saymak. Çünkü yerinde saymak gerilemenin başka şeklidir. Çünkü sen dururken herkes durmuyor ki. Yürüyor. Sen yerinde kalırsın o zaman geri kalırsın. Onun için Cenab-ı Allah bu ümmeti bir an önce... Dinine karşı işlediği bu kusurları telafi edip yine dini istikametinde gösterdiği doğrultuda Amin. harekete geçmesini nasip ve mühissar eylesin. Biraz sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.